598, numaralı konu, Hz. Ömer'in zanla hareket ederek bir casusu öldürten Bahreyn valisini azarlaması, evet, Bahreyn valisi İbni Carut veya İbni Ebi Carut, İslam düşmanlarıyla gizlice mektuplaştığı ve casusluk yaptığı iddia edilen Ediliyas isimli birisinin boynunu vurdurdu, bu kişinin düşmana katılmak istediği söyleniyordu, ancak bu kişi boynu vurulurken, ey Ömer neredesin, ey Ömer neredesin, diye feryat ederek Hz. Ömer'in adaletini hatırlatmak istiyordu